9. Bölüm Namaz Sureleri ve Duaları Sure ve dualar, latin harfleriyle yazılır mı? Sureleri ve duaları, latin harfleriyle yazmaya uğraştığımız halde, bu mümkün olmadı. Latin harflerine nasıl işaret konulursa konulsun, sureleri ve duaları doğru okuyabilmek mümkün olmaz. Bunları, Kur'an-ı Kerim'deki harfler gibi okuyabilmek için bir bilenin okutması ve tekrar tekrar alıştırması lazımdır. Bu alıştırma muhakkak lazım olduğuna göre bilen kimseye doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim harflerini tanıtmak ve öğretmek imkanını ve nimetini kazandırır. Bu nimetin büyüklüğünü dünyada ve ahirette faidesini hadisi i şerifler ve fıkıh kitapları uzun uzun anlatmakta sevabının çokluğunu bildirmektedirler o halde her müslüman çocuğunu camilere Kur'an-ı Kerim kurslarına göndermeli Kur'an-ı Kerim'in harflerini ve bunların nasıl okunacağını iyice öğretmeli ve bu büyük sevaba kavuşmaya çalışmalıdır bir hadisi şerifte çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere öğretilen Kur'anın her harfi için on kere kabe-i muazzama ziyaret sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir buyuruldu. Diğer bir hadisi şerifte çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir buyuruldu. Namaz surelerinin mealleri. Fatiha suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve din günü, kıyamet gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil. Fil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ey Resûlüm! Rabbinin fil sahiplerine neler ettiğini görmedin mi? O, Bunların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? O bunların üzerine bölük bölük kuşlar gönderdi ki bunlar onlara fil sahiplerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Derken Allah onları yenik ekin yaprağı gibi yapı verdi. Fil vakası Habeş hükümdarı Necâşi'nin Yemen valisi olan, Ebrehe isminde bir adamı vardı. Ebrehe, insanları, Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe'yi ziyaretinden vazgeçirmek için, San'a şehrinde, büyük ve süslü bir kilise yaptırdı. Fakat, maksadı hasıl olmayıp, Kâbe'yi ziyaret edenler, o kiliseyi ziyarete gelmediler. Ayrıca, Fukaim kabilesinden, Nüfeyl adlı bir genç, Gece gizlice getirdiği pislikleriyle kilisenin her tarafını kirletti. Bunu bahane eden Ebrehe, büyük bir ordu hazırlayarak Mekke üzerine yürüdü. Ordusunun önünde Necashiden getirdiği büyük bir fil vardı. Fili ordunun önünde yürütmekle ordusunun galip geleceğini sanıyordu. Böylece ordu Mekke üzerine yürüdü. Şehre gireceği zaman fil yere çöktü ve bir daha ileri gitmedi. Bütün uğraşmalar onu Mekke istikametine götüremedi. Başka yönlere ise koşa koşa gidiyordu. Tam bu sıralarda Allahü Teala Eba'il denilen kuşları gönderdi. Ağızlarında ve ayaklarında taşıdıkları taşları Ebrehe'nin ordusu üzerine attılar. Ayet-i kerimede de belirtildiği gibi Ordu, yenilmiş ekin yaprağı gibi oldu. Bu hadisenin vuku bulduğu seneye, Araplar fil senesi derlerdi. Bu vakkadan, 50-55 gün sonra, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya teşrif buyurdu. Kureyş Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kureyş'i Emniyet ve selamete, kış ve yaz onları kureşlileri gidiş ve gelişlerde dipnot 1 Bütün mahlukatın kendisine yöneleceği ve sığınacağı zat-ı ehadiyettir. Ayrıca bu kelime bir sıfat-ı ehadiyedir. Rahatlığa kavuşturduğundan dolayı hiç olmazsa şu beytin Kâbe'nin Rabbine ibadet etsinler. O Allah ki onları açlıktan kurtarıp doyuran, kendilerine korkudan eminlik verendir. Maun suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Dini Müslümanlığı yalan sayanı gördün mü? İşte yetimi dipnot 1 bir rivayette Ebu Cehil'in varisi olduğu köle. Şiddetle iten, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Dipnot 2. Ebu Cehil. İşte bu vasflarla beraber namaz kılan münafıkların vay haline ki onlar namazlarından gâfildirler. Onlar riyakârların ta kendileridir onlar zekatı da dipnot 3 maun zekat ve sadaka manasına geldiği gibi bir kişinin diğerinden ödünç aldığı şeye de denir men ederler kevser suresi rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle habibim Hakikat biz sana Kevseri verdik. Dipnot 4. İslam alimlerine göre. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu sana nesli kesik deyip dil uzatandır, hayırsız nesli kesik. İzah. Bu mübarek sure peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Nâhil olduğu nimetleri ve onun iki kutsi vazifesini bildirmektedir. Ayet-i Kerime'deki kelsel lafsı için İslam alimleri çeşitli manalar vermişlerdir. Cumhur âlimâya göre A, cennette bir ırmaktır veya bir havuzdur ki suyu baldan tatlı, sütten daha ziyade beyaz ve kardan daha soğuktur. B. Kur'an Azim'dir ki o dünyevi ve uhrevi hayırları toplayan bir kitaptır. C. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem haiz olduğu şeref-i D. Gökte ve yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok zikr ve senadır. E. Resulullah'ın evlat ve etbağıdır. fe Resulullah'ın esap ve uleayı ümmetidir Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem oğlu kasım vefat edince as bin vahil Muhammed'in aleyhisselam artık nesli kesildi kendisini yad ettirecek evladı kalmadı dedi bunu diğer müşrikler de söylemişlerdir. Onlar Müslümanlara bir şiddet, darlık arız olunca bununla sevinip ferahlıyorlardı. İşte bu sure iceliyle o kâfirlerin batıl düşüncelerini reddetti. Pek kısa bir sure olmasına rağmen birçok hakikatlere işaret etmektedir. Kafirun suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ya Habibim, onlara de. Dipnot 1 Mekke müşriklerinden, Ebu Cehl, As bin Vâil, Esved bin Abdülmuttalib, Velid, Ümeyye bin Halef ve diğerleri, Abbas radıyallahu anh vasıtasıyla, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, haber gönderip, şu teklifte bulundular Bir yıl o bizim ilahımıza ibadet etsin bir yıl da biz onun Allah'ına ibadet edelim Bunun üzerine bu ayeti i kerime nazil oldu Ey kâfirler ben sizin tapmakta olduklarınıza putlarınıza tapmam Benim ibadet edeceğime de Allahü Teala'ya siz kulluk ediciler değilsiniz ben sizin taptıklarınıza hiçbir zaman tapmış değilim siz de benim kulluk etmekte olduğuma hiçbir vakit kulluk ediciler değilsiniz sizin dininiz size benim dinim bana nasr suresi rahman ve rahim olan allah'ın ismiyle Allah'ın nusreti ve feth gelince, sen de insanların fevç fevç Allah'ın dinine, Müslümanlığa gireceklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Onun affetmesini iste. Şüphesiz ki o, tevbeleri çok kabul edendir. Dipnot 2 Bu surede, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatına işaret vardır. Bu sureyi peygamberimiz okuduklarında Abbas radıyallahu anh ağladı. Resulullah niçin ağladığını sorduğunda Abbas radıyallahu anh bu surede sizin vefatınıza işaret vardır dedi. Resul aleyhisselam Dediğin gibidir, buyurdu. Tebbet suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle. Ebu Lehebin iki eli kurusun. Kendisi de kurudu, helak oldu ya. Ona ne malı, babasından miras kalan malı, ne kazandığı fayde vermedi o alevli bir ateşe girecek karısı da odun hammalı olarak boynunda bükülmüş bir ipte olduğu halde izahı bu sureyi celiyle ile Resul-ü Ekreme sallallahu aleyhi ve sellem eza ve cefada bulunmuş olan Ebu Leheb ve zevcesinin helak olarak şiddetli bir azaba düşeceklerine haber veriyor. Peygamber Aleyhisselam akrabanı korkut emri ilahisini alınca Safa tepesine çıkmış yakınlarını çağırarak onları İslam dinine davet etmişti. Ebu Leheb burada peygamberimizin söylediklerine karşı çıkmış ve ona hakaret ederek oradan ayrılmış ve oradakilere mani olmuştu. Ebu Leheb'in karısı da Resul Aleyhisselam'ın yürüyeceği yollara geceliğin dikenli ağaçlar, otlar yüklenerek getirir dökerdi. Ayrıca Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ardından kovuculuk yapardı. Ebu Leheb hicretin ikinci senesinde Bedir gazvesindeki İslam mücahidlerinin muvaffakiyetlerine dayanamayarak yedi gün sonra öldü. Vücudu delik deşik olup, çocukları bile yanına yaklaşamadı. Ancak üç gün sonra defnedilebildi. Bilahere zevcesi de ölüp, layık olduğu cezaya kavuştu. İhlas Suresi Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem De ki, O Allah birdir. Samettir. Dipnot 1. Bütün mahlukatın kendisine yöneleceği ve sığınacağı zat-ı ehadiyettir. Ayrıca bu kelime bir sıfat-ı O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi ve benzeri değildir. Felak suresi Rahman ve rahîm olan Allah'ın ismiyle. Ya Muhammed Aleyhisselam yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere büyücülerin ipliklere bağladıkları düğümlere üfüren nefeslerin, büyücü ve üfürükçülerin şerrinden ve hased edenin hasedini belli ettiği zaman, şerrinden sabahın Rabbine sığınırım, de. Dipnot 1 Lebit bin Asam isminde bir Yahudi, Rasûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, saçından on bir kılı düğümleyerek, sihir yapmış ve bir kuyuya atmıştı. Böylece Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız oldu. Sonra Cibril ile Emin Resul Aleyhisselam'a bu işi haber verdi. İpler Hazreti Ali radıyallahu an vasıtası ile kuyudan çıkarıldı. Böylece Resul Aleyhisselam evvelki sıhhatine kavuştu. Muavvizeteyn surelerinin bir ayet olması buna işarettir. Nas suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Ya Muhammed Aleyhisselam insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların Mabuduna, insanların göğüslerine daima vesvese veren gerek cin'den gerek insandan olsun o sinsi şeytanın şerrinden sığınırım, de Dipnot tefsiri lübaba göre bu surede vakı olan beş adet, nas, lafzı, beş ayrı sınıf insana işarettir. Bunlar bir çocuklar, iki gençler, üç ihtiyarlar, dört salihler beş insan şeytanlarıdır. Âyet-el-Kürsi Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah, kendinden başka hiçbir ilah yoktur. O, hay ve kayyumdur. O'nu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutabilir. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan, Nezdinde kim şefaat edebilir? O, yarattıklarının önlerindeki ve arkalarındaki gizli ve aşikar her şeyi bilir. Onun ilminden yalnız kendisinin dilediğinden başka hiçbir şey kavrayamazlar. Mahlukatı. onun kürsüsü gökler ve yeri kaplamıştır. Bunların, yerin ve göğün koruyuculuğu ona ağır da gelmez. O çok yüce, çok büyüktür. Namaz dualarının mealleri Sübhaneke Ey Allah'ım! senin noksanlıklardan tenzih eder. Bütün kemal sıfatlarıyla tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. Ve senin şanın her şeyin üstündedir. Dipnot 1. Bu kısım cenaze namazı kılınırken ilave edilir. Senden başka ilah yoktur. Ettehiyyatü. Her türlü hürmet, salavat ve bütün iyilikler Allah'a mahsustur. Ey nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şahadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Allahümme salli. Ey Allah'ım İbrahim'e Aleyhisselam ve âline rahmet ettiğin gibi efendimiz Muhammed'e Aleyhisselam ve âline de rahmet eyle. Muhakkak sen hamid ve mecidsin. Allahümme barik. Ey Allah'ım, İbrahim'e Aleyhisselam ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi efendimiz Muhammed'e Aleyhisselam ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak sen hamit ve mecidsin. Rabbenâ atina. Ya Rabbi, dünyada ve ahirette bize iyilikler ver. Ve bizi narın, ateşin azabından koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Senin rahmetinle. Kunut duası Ey Allah'ım biz senden yardım dileriz sana istiğfar ederiz senden hidayet isteriz sana iman ederiz sana tövbe ve sana tevekkül ederiz bütün hayırlarla seni överiz sana nimetlerine şükreder küfrana nimet etmeyiz sana karşı fısk ve fujur edeni atar ve terk ederiz. Ey Allah'ım, ancak sana ibadet eder, namaz kılar, secde eder, sana koşar ve iltica ederiz. Rahmetini reça ümideyizler ve azabından korkarız. Çünkü senin azabın gerçeği örten kâfirlere mutlaka ulaşır.